Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yuhum, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programımızın kaydını ise Ömer Şahin arkadaşımız gerçekleştirecek. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Serli Tümer ve Ünal Usta'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu hocamız. Hocam hoş geldin. Uzun zamandır program yapmamıştık. Yeniden bir araya geldik. Evet hoş bulduk Gören abi. Evet, e, Nuray Hocam, Argunyum, Aziz Şasa, Elvan Tekin Muzaffer Tunçak sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben, geçen hafta e, programında tam kadro e, yayındayız demiştim ama Aziz Bey aramızda yoktu, bir hata oldu ama bugün artık rahatlıkla söyleyebilirim, tam kadro yayındayız. Evet. Miktat Kadıoğlu hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü. Onun dışında birçok ünvanı var ama e, tanındığı için bilindiği için ve tabii ki Açık Radyo'nun da programçılarından e, detaylara girmiyorum. Efendim bugün programımızın konusu şöyle: e, Bir kere 12 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen Afat Tatbikatı. Çök, kapan tutun. E, tatbikata hakkında Miktat e, Hoca'ya e, danışacağız. Nasıl görüyor? Nasıl düşünüyor? Ayrıca e, programın ilerleyen dakikalarında da hocaya başka sorularımız olacak. Evet hocam birinci sorudan başlayabilir miyiz? 12 Kasım Cumartesi günü APAT bir tatbikat gerçekleştirdi. Bir gün öncesinden hatta iki gün öncesinden bunun duyurularını yaptı. Ee, sizin özellikle yurt dışındaki tatbikatlar konusunda da oldukça detaylı incelemeleriniz var, bilgileriniz var. Ee, bunlarla da karşılaştırarak bir e, değerlendirme yapar mısınız lütfen? Şimdi Güran Güran Bey şimdi yani bir kere böyle bir şey yapmaları yani böyle bir şey teşebbüs etmeleri. Takdire şayan yani. 23 senede soru olsa. Çünkü böyle bir şeyler yaptığınız zaman mutlaka bir şeyler yanlış olabilir. Bir eleştireye açık. Birileri panik yapıp camdan da atlayabilirdi yani. O da e, sıkıntı yaratıp şey yapabilirdi. Ama tabii yani tatbikatın yapılış şekliyle e, ne kadar doğru yapıldı. Duyurusu, afişi ne kadar doğruydu. Bunlar tartışılabilir ama ben önce yani tebrik ediyorum yani böyle bir şeye teşebbüs ettikleri için yani bu olması gereken bir şey gerçekten ama böyle mi yapılması lazım veya bundan sonra bu tatbikattan alınan dersle nelere dikkat edilmesi gerekiyor bir kere afiş hocam çök kapan tutun doğru bir davranış şekli yani depremde bomba patlaması yıldırım heyelan e, uçak kazası da uygulanan bir davranış şekli bu çök kapan tutun ve buradaki asıl amaç hedef küçültmek. Yani devreden uçuşan çizimlerden korunmak amaçlı bir şey. Şimdi bu davranış şekli e, Gülen Bey sağlam binalar için geçerli. Şimdi burada en büyük sıkıntı buradan, e, buradan kaynaklanıyor. Yani bizim binalarımızı biz henüz sağlamlaştırmadık. Bina stokumuzu e, Nuray hocam da bilir. Bina stokumuz henüz istenildiği seviyede değil. E, bu burada tabii millet şey yapıyor. Burada bir eleştirisi var, haklı bir eleştiri. Ama burada şöyle bir durum da var. Bu afet yönetiminin bu kısmı ile ilgili İçişleri Bakanlığı e, ilgili. Ama binaların kentsel dönüşüm vesaire gibi konular. Daha çok Çevre ve Şehircilik iklim Bakanlığı'yla ilişkili. Şimdi bu e, Çevre ve Şehircilik iki bakanlık arasındaki bu fark, e, birbirlerinden bağımsız yaptıkları bu işler e, birlikte paralel olmadığı için bazen e, sırıtabiliyor yani böyle. Yani şimdi İstanbul'da yaklaşık 100.000 bin tane, bilmiyorum Nuray Öçak kaç tane der, ağır hasarlı bina olacak olan bir yer. 100.000 bin, hani 50 bir tane yıkılacak diye. Bina var, 100 bin da de ağır hasarlı diyelim. Böyle ağır hasarlı yıkılacak olan binalarda e, hiçbir davranış şekli sizi korumaz. Şimdi insanlar binası çürürken ben şimdi niye için çöküm, kapanayım, tutunayım diyor. Bir de çök, kapan tutunu masanın kıyına iliştirmişler. Şimdi AFAD e, eleştiri gelmesin arama kurtarmacılardan diye böyle bir orta yol bulmuş. Yani biz, biz çök kapağını tutun yapmasa biz eleştiririz. Üçgen, beşgen yapsa. Ee, biraz da işte masanın altına girseler arama kurtarmacıları eleştirir diyerekten böyle bir ortağı bir yolcu bir anlayışla masanın yanında sırasında çök kapan oluyor. E, bu da tabii şey, kabul edilen şey değil literatürde. Literatürde önce bina çökmeyecek. Ondan sonra... Dökülecek olan sıva, asma tavan, lamba, devrilecek eşyadan korumanın da doğru yolu, Şöyle kapan tutun, varsa sıra masanın altında. Doğrusu bu. Yani bizim kafatasımız masa sağlam masa kadar sağlam değil yani. O orada böyle bir orta yol var. Bir de şimdi hocam bu tatbikatta yani sadece cep telefonlarını bağıtlarının da bir anlamı yok. Yani radyo televizyonların da. E, acil durum ortak yayına geçmesi gerekiyordu. Onlardan onlardan mesela diyelim ki normal bir yayın devam ederken böyle bir çerçeve şeklinde e, acil durum ortak yayın mesajı ve e, nedir o e, ifadesi işte talimatı oradan çıkması lazımdı. O da olmadı. Şimdi tabii Çin operatörleri herhalde hep zor durumda kalmışlardır. Çünkü gönderilen mesajlar kimisine anında geldi kimisine 5-10 dakika sonra kimisine 200 saat sonra geldi. Bana da 200 saat sonra gelenlerdenim ben. Şimdi ben bu tatbikatı gözlemek için kafeye gittim. O saatte. Ne Bir kafe. Ha kafeye. Ee, bir pastaneye gittim. Bir kafeye gittim. Böyle herkesi gözleyeceğim bir noktaya oturdum. Orada hanımlar vardı işte konuşurken telefon onun telefonu bağırmaya başladı. O da diyor karşısına ki işte merak etme diyor bu bir tatbikattır diyor filan. Yani kimsenin çöküp kapandığını görmedim. Şimdi burada yani bir kere önceden bir bilgilendirme tam olmadığı gibi geliyor bana. Yani önceden çök kapandığını nedir, ne amaçla yapılıyor, nasıl yapılıyor. Bir kere böyle bir e, iyicene doyurulması, eğitilmesi, kulakların doldurulması gerekiyordu. Ee, bu olmadı. Ee, bir de tabii sonradan gelen mesajlar da millet şey olarak algıladı. Şimdi ben öldükten sonra mesaj gelmiş, 3 saat sonra ne yapayım filan. Aslında bu şey değil. Şimdi burada ben daha önce de toplantılara katıldım. Bu GSM operatörlerine, BTK'ya çok eleştiri geliyor. Ee, deprem anında haberleşme olmuyor diye. Yani şimdi bir deprem olduğu zaman herkes... E, telefona sarıldığı zaman hatlar çöküyor. Şimdi bu kadar hatın çökmesi normal aslında ama bunu kabul etmiyor bizim yetkililer. Sürekli baskı yapıyorlar BTK'ya. Bu deprem anında hatlar çökmesin. Şimdi de bu SMS'lerin böyle e, gecikmesi e, o da veya bu sinyalin aslında sinyal yerine SMS göndermeleri anında, bilmiyorum. İkisi bir arada gitmedi yani sonuçta. Bana ikisi de gelmedi. Şimdi bu e, konuda benim şöyle bir itirazım oldu bir toplantıda. Neden e, Japonlar gibi 171 sistemini uygulamıyoruz? Japonların 171 sistemi bütün GSM operatörleri tek bir e, operatör haline geliyor deprem arında. E, 171'i basıyorsunuz, 171 tuşluyorsunuz cep telefonunuzdan. Sonra bire biri düştüğünüz zaman. Bu demek ki de siz kendi telefonunuza mesaj bırakacaksınız anlamına geliyor. 30 saniyede mesaj bırakıyorsunuz. Sonra 171, 2, 2 tuşladığınız zaman bu demektir ki başka birinin cep telefonuna bıraktığı mesajı dinleyeceksiniz. Ben böyle bir sistem neden geçmiyoruz? Yani neden bu gsm operatörleri normal sistemde çalışır gibi çalışması bekleniyor? Aslında böyle olması gerekir diye söylediğim zaman... Ee, onu biz işte bir uygulama yaptık, oraya koyduk dendi. Aslında öyle uygulama falan milletin öyle afette kullandığı e, genel bir yöntem değil. Yani aslında bizim yapmamız gereken öyle bir şey olması lazım. Yani burada hocam e, afiş bence doğru değildi. Bilgilendirme bence doğru değildi. Kullanılan iletişim aracı e, sadece cep telefonu olmaması gerekiyordu. E, ben... Yani bunu bu yanlışlarıyla değerlendirerek tekrarlanmasından tarafım her yıl. Kısaca bunları söyleyeyim Güran abi. Evet ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi biz geçen haftaki e, programımızı da konuştuk. Apatıl sitesine baktığımız zaman binlerce şeyden bahsediyor. E, e, tatbikattan bahsediyor. E, bu tatbikatlar e, birçoğumuzun haberi olmadan gerçekleşen şeyler bir kısmının okullarda olduğunu öğreniyoruz. Okullarda yapıldığını öğreniyoruz. Tabii okullarda yapılanları birçoğumuzun bilmemesi mümkün. Ama onun dışında acaba Türkiye'de vakti zamanında eğer yanlış hatırlamıyorsam Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri aracılığıyla İstanbul'da bir tatbikat yapmıştı. Büyükçe de bir tatbikattı. Fakat sonradan o büyük tatbikatın arkası gelmedi e, bu, bu konuda e, neler söylemek istersin yani şimdi e, güzel e, çök kapan tutun e, tatbikatı Evet eksiklikleri e, çok açık birçok insan mesaj almadı yani iki gün önce bir mesaj aldım ben ondan sonra herhangi bir mesaj gelmedi e, kontrol ettiğimiz zaman belki Aziz Bey de bu konuda bir şeyler söylemek isteyecektir onlar da Çünkü Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak bu konuda biraz antenleri diktiler ve öğrenmek istediler nasıl olup bittiğini. Ama birçok insanın haberi olmadı. Tekrar şeye dönersem, soruma dönersem bu ne tür tatbikatlara ihtiyaç var? Arkasından Muzaffer Tunçak'a söz vereceğim. Hocam bu çok güzel bir soru şimdi bu tatbikat konusu Türkiye'de maalesef e, yapılan mesela bu çök kapan tutun aslında bir exercise'dı. Yani bir tam bir tatbikat de, e, değil. Evet, değil. Şimdi hocam 5 çeşit tatbikat var. Bir önce oryantasyonla yönlendirme seminerleriyle başlar bu. İşte ben demiştim ya bu yapılan tatbikatla ön bilgilendirme yoktu. Yeterli değildi. İşte bu o, o, oradan gelen bir şey. Bir yönlendirme semineri, bir oryantasyon şeklinde bu bir ön, yani birinci adım zayıftı hocam. Bu bir yani. alıştırma diyelim biz buna. Aslında çök kapan tutan bir alıştırmaydı. Bu ikinci adımdı. Yani en basitinden en zora doğru yapılır tatbikatlar. Bunları ben önce sayayım istersen. Bir, yönlendirme, Hı -hı. oryantasyon. iki alıştırma. Üç, masa başı. Dört, işlevsel tatbikat. 5 gerçek boyutta tatbikat. Bunlar 5 çeşit tatbikat var. Bu yapılan bizimki alıştırmaydı yani exersize alıştırma Türkçe'si çok kapan, tutan alıştırması yaptı, yapıldı. Ama bunun e, şeyi yönlendirmesi biraz eksik kaldı. Şimdi e, tatbikatların e, şeyi vardır göbek dediğimiz böyle kısaltması var. Göbengesi gerçekçi olması lazım, ölçülebilir olması lazım, basit. Elde edilebilir ve katkıya yönelik olması lazım. Şimdi bu tatbikatın e, mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Yani ne kadar insan katıldı, ne oldu. Şimdi bizim Türkiye'de e, bu tatbikatlar genellikle, yani mesela işte diyelim ki damdan adam indirme, camdan bakıyorsunuz set ile adam indiriliyor ya da helikopterden adam atlama. Bunlar aslında show. Yani bunlar tatbikat diyoruz ama bunlar birer şov yani. Gerçek tatbikat değil. E, silahlı kuvvetlerin yaptığı tatbikat masa başı de Yani o da tabii e, önemli bir şey. Şimdi bizde tatbikatlar en basitten en karmaşığına doğru böyle bir takvimle yapılmıyor. Yani sırayla. Şimdi e, Güran Bey şey var her e, kurumun bir afet acil durum planı var her kurumun. Burada bir komuta var, işte operasyon lojistik haber şeyler var, böyle değişik birimleri var. Tatbikatlar bu birimleri e, birlikte çalıştırılacak şekilde hedeflenmesi gerekiyor. Önce e, her bir görev sorumluluk için bilgilendirme, oryantasyon her bir birim için e, alıştırmalar yapılması lazım. Mesela diyelim ki e, Açık radyo'nun afet acı durum planı var. Afet acı durum planında görevliler var işte ilk yardımcılar, taliyetçiler, yangın söndürmeciler, arama kurtarmacılar, ee işte psikolojik destekçiler var. Bunlar önce biraz bilgilendirilmesi gerekiyor. Sonra bunların kendi işlerinde alıştırmalar yapması gerekiyor. Sonra bunların bir arada masa başı bir tatkat yapması gerekiyor. Sonra bunların ee, birlikte işlevsel tatbikat yapması gerekiyor. Türkiye'de böyle olmuyor tatbikatlar. Tatbikat dendiği zaman akla ya bir binayı boşaltmak gerekiyor, yani deprem oluyor, çök kapağını tutun, ondan sonra kaç şeklinde yapılıyor. Ya bir yangın söndürme, ya damdan adam indirme, ya da helikopterden atlama deniyor bunlara. Şimdi burada tatbikatlarda hocam bizim Amerika'dan, FEMA'dan öğrendiğimiz Üç tane grup olması lazım. Tatbikatı planlayanlar, tatbikatı uygulayanlar, tatbikatı değerlendirenler. Şimdi bu üç birinde olmuyor genellikle bizde. Yani tatbikatı planlayan, uygulayan, denetleyen hep aynı insanlar. Ve genellikle Güran Bey bizde tatbikatlar hep çok başarılı oluyor. Hep başarılı. Yani aslında tatbikatların başarılı olması demek zaman ve para kaybı demek yani. Bir de böyle bir şey tatkat başarı olsun diye yapılmaz. E, tatbikat bir de yani planın tatbikadı olması lazım. Yazılı bir şeyin tatbikadı olması lazım ki düzeltilebilsin, geliştirilebilsin. Şimdi burada öyle değil yani birazcık şova kayıyoruz. Görsellik çok öne çıkıyor. E, ve bir ders alma, e, ona göre bir geliştirme, düzeltme yapmak da eksik kalıyor. Yani mesela özel sektörde özellikle bazı kurumların tatbikatları tamamen Facia. Tatbikat yaptık deniyor ama o gün çalışanlar bilgilendiriliyor. Yani bugün tatbikat var. Sirenler çalacak. Merak etmeyin. Tatbikat bu. Siz işinize devam edin. Böyle bir tuhaf durumlar var. Bir de Türkiye'de bir yanlış bir bilgi yerleşmiş. Şey bir bilgi bu. Nereden uydurmuş da birisi. Her katta bir tahliye görevlisi var. O tahliye görevlisi o gün orada yoksa, o gün o saatte vesairede hep ona bağlı bütün şey. Yani dünyada böyle bir şey yok hocam. Kat tahliye görevlisi ve ona bütün katın ona bağımlılığı gibi bir şey yok. Bir de en önemli, en büyük problem hocam Türkiye'de bu deprem tatbikatlarında tahliyenin otomatik olarak gerçekleşmesi. Deprem tatbikatı var deniyor, evet. Sonra tütük çalıyor, siren çalıyor, okullarda anons yapıldı neyse. Çök, kapan, tutun yapılıyor. Birkaç saniye veya bir dakika filan diyelim. Sonra herkes hayda toplamalarına doğru kaçmaya başlıyor. Bu çok da yanlış bir şey bu. Bu otomatik tahliye çok yanlış bir şey. Çök, kapan, tutundan sonra deprem bitti diyelim. Hakikat da olsa bitti. Ondan sonra mutlaka kaçış yollarının, merdivenlerin, asansörlerin nereden gidilecekse kontrol edilmesi gerekiyor. Buralar güvenli midir diye. Ondan sonra tatbikat sırasında veya gerçekte, ondan sonra tahliye yapılabilir. Tahliye şu yönden bu yöne yapılacak diye talimat gelmesi gerekiyor. Bizde ise talimatsız şey var, tahliye var. Kaç kaç üzerinde bir şey var. E, mantık yerleşmiş durumda. Bu Silivri depreminde büyük iş yerlerinde millet kapılarda, turnikelerde birbirine ezdi. Yani böyle bir e, kaçmaya odaklı, e, kaçışmaya, koşuşmaya odaklı bir şey var bizde, e, anlayış var. Yani bize deprem tatbikatları kaçma tatbikatı şeklinde yerleşti. E, mesela bu bizdeki tahliyeciler var ya görevleri, evet. o yoktur mesela dünyada, Amerika'da filan, Fema'da. Onun yerine eş sistemi vardır. Me and my body, yani body sistemi vardır. Mesela sınıflar, okullarda karşılıklı iki sınıf eş, eştir. Deprem bitince hocalar, öğretmenler giderler, birbirlerini kontrol ederler. Eğer yaralı varsa iki sınıftaki yaralılar bir yerde toplanır, bir öğretmen onun başında durur. Diğer öğretmen yaralı olmayanları alır getirir toplamalarına. Oradan sonra rapor eder, şu sınıfta şu kadar yaralı var diye. Ya da yaralı yoksa iki eş sınıf birbirini kontrol eder ya da ofis yaralı falan yoksa öğretmenlerden birisi sınıfın başında öteki sınıfın sonunda durur e, tahliye izni çıktığı zaman hangi yoldan güvenliyse tahliye yönlendirilmesiyle bunlar iki, iki sınıfı iki öğretmen götürüp toplamalarına iki sınıfı başına bir öğretmen kadar diğer öğretmen gider. Arama, kurtarma ve benzeri çalışmalara yardım eder. Böyle bir prosedür, anlayış bir türlü oturmadı Güven Bu tahliye görevlisi, sorumlusu, kat Taliye sorumlusu, güvenlisi bir yerleşti böyle şey din, dini bir şey gibi. Kimse sorgulamadan onu uyguluyor. Yani tatbikatlar e, kağıt kalem ve ile ilişkili değil Türkiye'de. Planların tatbikatı diye bir şey yapılmıyor. Şova yanına yönelik, İşte iki yangın söndürme, iki adam taşıma şeklinde yapılıyor. Tamam onlar ayrıca yapılması lazım alıştırma olarak ama planın adı Afet Acil Yardım Planı'nda görevlerin bütün ünlüyle e, bir arada tatbikatının hedeflenmesi gerekiyor adım adım. Ona hiçbir zaman gelmiyoruz. Bütün tatbikatlar alıştırma seviyesinde kalıyor. Evet, Muzaffer'in sorusu var. İyi günler. Ee, çok önemli bir şey söyledi miktarca. Ee, bu televizyonların hazırlanması ve ortak yayını. Bence bu tatbikatta e, bu da bu çok ciddi bir eksikti. Çünkü ben birkaç o anda televizyonu taradım. Ee, bir kez ortak yayın yapmadılar, bilgi vermediler. Ayrıca e, şöyle bir şey hazırlansaydı. Bütün televizyonlar için e, doğrusu nedir bu uygulamadan? Yani niye uygulanıyor? İşte bu e, çökme e, ve kendini koruma e, etkinliği, e, işte Miktat dediği gibi aslında bu bina yıkılırsa değil, e, oradaki e, hafif yaz, vazolar işte, vesaireden korumak için kafanın, yani, vücudun korunması gibi bir örnek e, keşke Bizans'ın hazırlansaydı. Belki daha önceden veya o sırada bunlara yayınlansa da iyi olmaz mıydı? Yani böyle bir şey hazırlanamaz mıydı? Argun'un da bir sorusu var onu da alalım hocam. Ondan sonra ikisine birden yanıt rica edeceğiz. Benim sorum şu. Bu bütün Türkiye'de tek bir tatbikat mıdır? Yoksa yerel olduğunu varsaydığımız depremlerle ilgili olarak yerel tatbikatlar mı daha yararlı olur? Evet, evet hocam. Şimdi bu tabii ki yerel tatbikatlar zaman zaman şey yapılabilir ama ülke genelinde de bu yapılıyor dünyanın her tarafında. Japonlar bunu e, Kobe Deprem'in yıl dönümünde de yapıyorlar. Onlar tabii tüm gün yapıyor onu. Yani tüm gün Kobe Deprem'in yıl dönümünde e, akşama kadar bütün okullarda her yerde e, tatlikatlar yapılıyor. Anma törenleri düzenleniyor. Sergiler yapılıyor vesaire. O Yani tüm gün olmasında fayda var ama tabii bunlar şey de yapılabilir yani. lokal tek tek ama arada bir tüm ülke yani tüm ülkenin de yapılmasında fayda var. Şimdi bazı bölgeler Trabzon gibi mesela deprem bölgesi değil yani orada. E, ama orada da yapmak gerekiyor. Çünkü oradaki insan da İstanbul'a geldi, geldiği bir zamanda depreme yakalanabilir sonuçta. Yani kimse olduğu yerde durmuyor. Ama orada da ayrı ayrı, e, oraya özgün afetlerin şeyinde e, gerekiyor yani tatbikat. E, ama bu bir bütün olarak ülke bazında yani Cumhurbaşkanı da tatbikata katılması lazım. Cumhurbaşkanından anaokuluna kadar böyle bir bütün olarak ülkenin tatbikat yapması da gerekiyor. Tabi diğerlerini de ima etmemek lazım. Şimdi şöyle bir şey var, bu e, Japonların NHK'sı var. NHK bu şey gibi bizim TRT'ye benziyor. Ee, Gülen abi ister inan ister inanma bu NHK'da gece 12'de e, vardiya değişimi olur. Her vardiya değişiminde deprem tatbikatı yaparlar televizyonda. Kendi aralarında. Ben katıldım bir kere onlara. Her gece 12'de vardiyada deprem tatbikatı yaparlar. Kendi işlerinde ortak e, şey yayın sistemi çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu bir denerler yani. Her gece bunu yaparlar. Yani burada TRT e, bu konuda e, şey yapabilir, öncülük, liderlik yapabilir. Yine işte Muzaffer Bey dediği gibi bu işin felsefesinin çok iyi anlatılması gerekiyor. Yani çök kapan tutunun mantığı nedir? Neden çök kapan tutun yapıyoruz? Yani sebep-sonuç ilişkisi. Yani burada hedef küçültmek amaçlı olduğunu, uçuşan, saçılan, patlayan camların, devrilen eşyaların, e, dan korumak için küçülmek gerektiğini anlatmak gerekiyor. Japonlar hocam bu çök kapan tutun için e, tesbih böceğini kullanıyor. Tesbih böceğini biliyor musun Gülen abi? Evet evet. Başka evet. bir adı daha var. Bu tesbih böceğini böyle parmağına uzattığı zaman hemen top gibi olur. Doğru. İkiyi hissettiği zaman öğren çocuklara falan o böcekle bunu anlatıyorlar. <gülüyor> Biz de o böceği kullanmıyoruz henüz. Yani bu çök kapan tutunun hocam felsefesini anlatmak lazım. İşte burada şimdi şöyle bir durum var yani e, binalar sağlam olmadığı zaman bütün bu yapılanların bir an, anlamsız kalıyor. Tartışmalı oluyor. Yani burada iki bakanlığın beraber hareketmesi gerekiyor. Yani biraz İçişleri Bakanlığı burada daha bir hareketli, daha bir önde gidiyor, daha bir şeyler yapıyor. Ama e, Çevre Şehircik Bakanlığı e, bu binalardaki yapı stokunu e, elden geçirip üretmediği zaman İçişleri işte Bakanı'nın yaptığı bazı şeyler katık kalabiliyor, sorgulanabiliyor. Mesela ben şöyle bir şey var, Gülen abi sen belki hesabını bilirsin. Bu son toki şey vardı ya, ilk evim, ilk iş yerim. Evet. Mesela böyle bir kampanya neden İstanbul'daki en az 50 ya, yapılmaz? Yani Çevre Şehirçik Bakanlığı'nın AFED'e karşı duyarlılığı biraz daha zayıf gibi İçişleri Bakanlığı'na göre. Yani öncelikle bu böyle bir kampanya yapmak gerekmez miydi? Yani o da e, değişik bir durum yani. Evet. Şimdi bir e, küçük ara vereceğiz. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra sohbetimize devam ediyoruz. Evet Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu hocamız. Ben hemen Aziz Çaşa'ya söz vermek istiyorum. O çünkü geçmişten bazı iyi örnekleri aktarmak istiyor. Evet Aziz Bey buyurun. Ben kısaca müsaadenizle bir kere bu tatbikatta bizim yaptığımızı bir anlatmak isterim. Biz telsiz çevrimi yaptık ve bu telsiz çevriminde nereye bu anonslar gitti? Nereye gitmedi? Hangi operatör aktarabildi, hangi o kadar aktaramadı veya yani cami hoparlörlerine ne olduğunu bitti, bunun çetesini çıkarttık ve bunu paylaşacağız bu hafta sonu. E, rapor bitmiş olacak ve e, ilgili kurumlarla bunları e, paylaşacağız. E, bence yani yapılabilecek şeylerden biri bizim için oydu. E, illerde ise, başka illerde ise sahada da bir takım tatbikatlar yapıldı. İstanbul'dan farklı olarak orada bizimkiler sahada da çalıştı. Yani şeyde kriz merkezinde ve işte tatbikat alanlarında haberleşme konusunda çalıştılar. Aynı Şimdi, gün mü? Aynı gün, aynı gün tabii. Aynı gün. Hangi iller bir, bir kısa bir iki tane örnek verebilir Vallahi Antalya var, Burdur var. Şu anda hemen size sayamam ama birçok ilde yapıldı. Anladım. Çok ilde yapıldı. Ben onunla daha sonra bir şeyini çıkartacağım zaten. Bu Yerel'in inisiyatifi ile mi yoksa AFAD'ın yönlendirmesi? Ee, yerel'in aslında bu işte Ulusal bir tatbikat olduğu için e, yerelde daha yani daha zengin programlar diyelim uygulandı. E, yerel şeyler merkezi yönetim temsilcileri de sahaya çıktı. Bayağı yoğun çalışmalar oldu. Sa yani o meydanlarda meydanlarda bir gösteri mahiyetinde e, de olsa e, daha bir fiili tatbikat şeklinde yürüdü. Evet. Yani bu, İstanbul'da bunun bu şekilde yapılması tabii 39 ilçede de belki bir şeyler planlanıyordu ama Tam belki oturmadı. Şimdi ben bir kere bir de prensipte şunu söyleyeyim. Ee, hocanın şeyine katılıyorum söylediklerine. Bu bir iyi bir başlangıç. Bunun üzerine inşa etmek lazım. Benim gözlemlediğim kadar e, bu deprem gerçeğini insanların e, hani e, farkındalığına, farkındalık radarına sokma anlamında çok ciddi faydası oldu. Evet, bunun üzerinden hareketle daha iyi şeyler yapılabilir. Şimdi e, daha önce mesela bu iyi örnek, iyi uygulama örneği 2006-2007, genelde MGK'nın çok tatbikatı oldu. 2005'ten 2009'a kadar bunların çoğuna, katı, tamamına katıldık. Ee, 2006 ve 2007'de, 2006'da İstanbul'da ve 2007'de Bursa'da olmak üzere e, çok ciddi bir tatbikatlar yapıldı. Gözlem, yani daha önceden bunun senaryosu paylaşıldı. Bu senaryo şeyinde temelinde saha tatbikatı yapıldı ve gözlemciler vardı. Yani Gerek silahlı kuvvetlerden gerek İçişleri Bakanlığından gözlemciler vardı ee, ve çok ciddi alındı ve bütün şeyi yani bütün süreç çok ciddi şekilde raporlandı ve e, yani bence çok başarılı tatbikatlardı. Birçok şeyi orada gördük. Yani birçok sıkıntının nerede olduğunu orada görme şansımız oldu. E, TRT bu tatbikatta bu son yaşanan olayda vardı ama daha çok e, e, belli yerlerden naklen yayın şeklinde hani e, bir takım ziyaretler yapıldı. Mesela e, İçişleri Bakanlığı'nın e, ondan sonra İstanbul Valisi'nin bazı e, sahada ziyaretleri oldu. Onları nakletmek şeklinde oldu. Benim şöyle bir gözlemim var. Şu anda son yaptığımız demin yapılan konuşmalardan şunu anlıyorum. Biliyorsunuz bir zamanlar AFAD öncesinde e, AFAD'ın e, şöyle olay sivil savunmadan sonra bir başbakanlık şeyi kuruldu afet ve acil durum yönetim Müdür, genel müdürlüğü kuruldu orada bu bayındırlıkla iç işlerin arasındaki koordinasyonu eşgüdümü sağlamak ve daha, yani daha iyi bir ortak çalışma şeyi modeli oluşturmak için daha sonra bu afada evrildi AFAD aslında şeyin üstünde bütün bakanlıkların üstündeki bir e, pozisyondaydı. Şimdi bakıyoruz galiba yavaş yavaş geriye doğru yine gidiyoruz. Şimdi bir yandan e, bayın, e, şey e, eski bayındırlığın yerini alan şu andaki Çevre Şehircilik Bakanlığı, öte yandan İçişleri Bakanlığı yine yavaş yavaş o eski şeye doğru dönüyoruz gibi bir şey seziyorum ben. Bilmiyorum bu konuda düşünceler nedir? Benim söyleyeceğim e, bunlar. Daha sonra eğer vakti olursa bazı önerilerim olacak. Yani bu duyurma anlamında vatandaşa duyurma ve mesajların iletilmesi anlamında bazı muhtemel şeyler var. Çözümler olabilir onlara da değineceğim. Ben hemen Aziz Bey size sorabilir miyim? Cami, camileri de e, kolaçam ettik dediniz. E, ne demek bu? Camilerde herhangi bir şey yapıldı mı? E, planlanan oydu. Yani cami operatörlerinden de anons yapılacak diye. Şimdi ben burada <gülüyor> tabii ilk merak ettiğim şeylerden biri oydu. Zaten bir yandan telefon yanımda. Baktım bir şey gelmiyor. Acaba ne olacak diye. O pencereyi açtım. Çok zayıf böyle bir şey. Bir, bir şey mırıldandı bizim burada camide. Normalde biliyorsunuz ezan e, geldiği zaman 100 desibel üstü gelir. Yani iyi duyulması gerekir. Hiçbir şey yoktu. Onu ben evet. araştıracağım niye olduğunu. Yani ortak şeyden mi bu e, e, Diyanet'in ortak e, kanalından mı geldi bu anons? Veya burada bireysel mi yapıldı? Bu bir soru işareti. Bunu daha henüz çözebilmiş değilim. Bunu araştıracağım. Yani birçok yerde de, yani var çok nadiren yerlerde cami oparlı önünden bir şey duyurmuş ama genelde şeye göre, göre bile daha cılız olduğunu görüyoruz. Evet, siz e, bir de e, GSM şirketlerini e, izlediniz değil mi? E, evet, tabii o, tabii. o konudaki tespitlerinizi bir kısaca özetler misiniz? O, genelde bir sıkıntı oldu bu şeyde. Yani oradan gelen, e, istatistik olarak şu anda ölümde değiliz. Arkadaşlar onun analizini yapıyor ama e, istenen netice alınmadı. O kadarını söyleyebilirim. Evet, ee, o kadar o kadar. siz hazırladığınız raporu e, traj olarak, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak evet. e, hazırladığınız raporu nereye sunacaksınız? E, bir kere valiliğe İstanbul'u haline, ikincisi de şey AFAD'a. Tabii. Afat ve şey pardon özür dilerim Ulaştırma Bakanlığı'nda da daha doğrusu bizim ana çözüm ortağı olan BTK'ya Evet BTK'ya da bildireceksiniz Evet Miktat Hocam ne dersiniz e, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti de anlaşıldığı kadarıyla bir izleme e, değerlendirme çalışması yürütmüş e, ne dersiniz Yani çok faydalı tabi yani bunlar dikkate alınır da bir dahaki taktikatta sonuçlarını görürsek İyi bir şey bu iyiye gidişat. Burada tabii bu tapikat da önce sivil savunma de çalacaktı, sonra halk panik yapar diye çalmadılar galiba. Öyle bir karar değişikliği oldu. Ama mesela 10 Kasım'da çalıyor ama kimse panik yapmıyor yani ben doğru bir bilgilendirmeyle e, sivil savunma sirenlerinin çalmasında da bir şey olacağını sanmıyorum. Ama o, o da denenmesi gerekiyor aslında. Amerika'da alma sirenleri her ayın mesela Missouri eyaletinde e, ilk çarşambası saat 10'da çalar. Çünkü bazen kısa devre oluyorlar bazen bozuluyorlar vesaire. Yani bunların da e, çalışır halde tutulması için bu tatbikatlarda kullanılması gerekiyor. Yani Aziz Bey'in dediği gibi İşler Bakanı ile Çevreşecik İklim Bakanı arasında bir koordinasyon eksikliği var. E, risk azaltmada eksik kalıyoruz. Yani İçişleri Bakanlığı bu Türkiye Afet Müdahale planı ve benzeri konularda e, hep bir çalışıyor yoğun bir şekilde. Öbür taraftan belki fazla bir şey duymuyoruz. E, bu e, haberleşmede yani cep telefonlarına çok fazla ben lazım bana göre. Yani o biraz fazla orada şey beklenti var gibi geliyor. O cep telefonlarında da CSM operatörlerinde de e, yoğunlaşma olduğu zaman çökmeler oluyor. O yüzden bunların güçlerinin birleştirilmesi lazım. Yani Japonlar onu öyle yapıyor. Bunlar ortak bir şebeke haline dönüşüyorlar. Yayınlar, televizyonlarda da işte VIP yayınları yapacağına daha doğrusu bu bir şey. Yani televizyonlarda afet acil durumlarındaki yayınların yönetmeliğinin bir yönergesini çıkarmak gerekiyor. O da önemli bir konu. Yani bu tatbikat bence bütün bu hataları ortaya konması bakımından da çok faydalı. Cesaret edilmesi bakımından da faydalı oldu. Ama geliştirilmesi lazım. Bir de yani tatbikat deyince sadece burada anlaşılmaması lazım. Çok çeşitli tatbikatlar yapılabiliyor. Mesela bizde hiç olmayan bir konu daha var. O da Amerika, Japonlar mesela ailece yılda bir kere gidip ailece okulda yatıyorlar. Yani o da tatbikat. Yani, yani çünkü e, şimdi Amerika, Japonlar'da okullar çok sağlam yapılıyor. E, çocukları hangi okula gönderiyorsanız çocuğunuzu barıma barınma alanınızda orası oluyor. Yani eğer e, bir depremde binanız hasarlı olsa okula gittiğiniz zaman zaten okulda ilk yardım ve diğer malzemeler dekolanmış oluyor. Bizde en büyük eksik de bu. Yani deprem anında e, böyle yardım malzemesini taşımak vesaire çok zor olacak. O yüzden böyle lojistik merkezleri yaptım oradan sonra oradan taşıyacağım bekle geliyor abi gibi şeyler pek işe yaramayacak. O yüzden bu taşıma ihtiyacını azaltacak e, kamu binaları ve okullarda bazı malzemelerin biriktirilmesi gerekiyor. E, şimdi aileler gidiyorlar bu şeye. gece çoluş çocuk orada yatıyorlar. Toplama alanının kurallarını öğreniyorlar. Bir de orada böyle depremi yaşamış eski gönüller var. Onlar da anılarını anlatıyor vesaire. Bu Japonlarda bizim şeye benzer mesela kabukluya benzer böyle hikaye anlatıcılar da çoktur. Onların hmm. böyle şeyleri var, böyle kültürleri. Onlar da hikaye anlatıyorlar falan böyle değişik bir tatbikat oluyor. Bir de tabii vatandaşın toplum afet gönülleri gibi mahalle bazında Yaptığı tatbikatlar var yani. Böyle 80-90 yaşında nineler, dedeler o da tatbikat yapıyorlar. Böyle asker gibi e, hizaya giriyorlar. Toplanıyorlar. Sonradan işte ilk yardım tatbikatı yangın söndürme, zincir oluşturuyorlar. Kovaları elden ele veriyorlar. Kum, kum da taşıyorlar. Böyle değişik e, halk böyle bir bütünleşmiş durumda buna. Yani bizim bu yılda bir yaptığımız Tıpkı tamam yapılalım ama bu yetmez yani bunu daha böyle yerelleştirmek daha böyle hayatın içine aktarmak şekillendirmek evet böyle evet, bir sürekli hale getirmek evet süreklilik de önemli bu halkın katılımı çok önemli şimdi ben şöyle bir şey var bu son yani şimdi bu son şeyden de terör olayında da gördük bir işte şüpheli paket Şüpheli evlerdeki mesela bir yerde bir evde şüpheli hareketler, gelen gidenler veya şüpheli bir araç. Yani bunları bizim artık görüp tanıyabilmemiz gerekiyor. Buna Crime Watch deniyor. Ya da Neighborhood Watch deniyor. Yani toplum afet gönüllü eğitimine bunları katmamız lazım. Gözlemciler yani. Yani, yani gözlem mesela şimdi birisi geliyor ormanın oraya mesela şeydi moloz döküyor. Yani biz bunu da gözlememiz lazım. Sahip çıkmamız lazım. Yanlış yapılan her türlü şeyi görüp takip etmemiz lazım. Bu terör konusunu afet afet olarak Türkiye'de görünmüyor. Ama bu aslında bir bu da bir afet. Sadece güvenlik güçlerin yapacağı bir şey değil. Burada halkın da bilinçlenmesi gerekiyor. Yani Almanya'da kırmızı kişide geçsen hemen seni haber verirler değil mi? O eski Alman şeyler vardır ya yaşlılar neler bunlar özellikle çok dikkat ederler kuralların uygulanıp uygulanmadığını. Bu toplu afet gönüllü eğitiminde crime watch ya da neighborhood watch konusunu da eklememiz gerekiyor Eren abi. Bu bir istihbarat olayı falan değil yani. Ya İyi tabii. dışı her türlü hareketin, çöplü hareketin kendi güvenliğin için gözetlemen gerekiyor. Ya yani adam oraya bir araba koymuş mesela bırakmış içinde kaplolar, maplar. Yani orada duruyor her an patlama hazır şekilde. Bunu görmek anlamak lazım. Yani burada kadını gördün ya elinde makas var. Bahçıban makası falan. Bir paket bırakıyor ayrılıyor gidiyor. Yani oradaki dükkanlar bile o paketi görebilirdi orada. Oraya bırakılmış bir paket. O oraya anında boşaltılabilirdi. Paket sahibi bulunana kadar. Yani bütün bunlar şey hocam yani bir kültür Bunlar. Bu kültür yok. Yani biz şimdi çök kapan tutun yaptık da mesela terörle mücadelede e, run hide fight diye orada da üç tane kelime var. Kaç? Saklan dövüş mesela. ya yani bu, bu da bunların da öğretilmesi gerekiyor. Yani sadece çök kapan tutunla bu iş olmuyor. Beş tane davranış şekli var. Beş tane. Biz daha birincisindeyiz. Birincisini daha tartışıyoruz. Ne kadar doğru yaptık. Eksik yanlış yaptık diye. Aslında beş davranış şekli var. Beşini de bazen birlikte, bazen ayrı ayrı kullanmamız gerekecek. Her birini öğrenmemiz lazım. Evet, Elvan'ın hemen sonrasında da Nuray Hoca'nın söyleyecekleri, soruları var. Elvan? Ben bir ilave etmek istiyorum. Mesela aslında tatbikat sonrasında da bir problem ben gözlemledim. O da tatbikatla ilgili medyadaki materyaldi konan fotoğraflar mesela son derece hani e, bu işin basitleştiren fotoğraflardı. E, hatta İçişleri Bakanı'nın olduğu bir fotoğraf da var. Böyle bir tam çömelememiş, ondan sonra kafasında bir el, eliniş kafasını tutmuş su içer gibi falan. Böyle bir böyle bir poz. Yani e, medyanın da esasında bunu nasıl yansıtacağı konusunda bence bir orientasyondan geçmesinde yarar var diye düşünüyorum ben. E, çünkü sonuçta halkın önemli bölümü bu şeyi burada e, bilgiyi o, o kanaldan alıyor. Ve de e, o resimlerle o çi, şey davranış gösteren fotoğraflarla e, bence e, o, olumsuz bir e, sonuç çıkartıyoruz e, halkın gözünde. Onu da dikkate alması lazım diye düşünüyorum. Eee söyleyeceğim bu. Yani, ya ya. Elvan Bey'in Bey söylediği şey de o bakan hala hani çöktüğü halde bir şarkı çalıyor. Gerçek mi öyle yanlış bir şarkıyı devreye sokmuşlar? Ee, tam detayını bilmiyorum. Açık bir şey söyleyemeyeceğim ama yani bir ciddiyetsizlik var orada. Anlatabiliyor muyum? Benim gözlendiğim bu. Evet. Açık. TRT böyle bazı uygulamalar yapıyor. Çünkü bu terör hadisesi bombalamayla ilgili bilgiler verilirken de arkada zeminde bir müzik parçası çalıyor falan. Son derece garip garabet bir şey. Aziz Çasa da magazinleştirme diyor buna. Nuray hocam, buyurun. Mikrofonunuzu açar mısınız? Evet, evet. <gülüyor> hocanın çok haklı olarak biraz önce belirttiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD arasındaki koordinasyon eksikliğini ben de vurgulamak istiyorum. gerçi yani risk azaltma anlamında özellikle Gerçi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bir işte kentsel dönüşüm, genel müdürlüğü falan var ama e, bunlar e, yani e, risk azaltma olayına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tam anlamıyla sahip çıkmıyor. En önemli şeylerden biri de mevcut riski arttırmama anlamında örneğin deprem yönetmeliği uygulamaları e, AFAD'a bırakılmış durumda. AFAD'ın bu konuda e, yeterli kadroları da yok, deneyimi de yok. E, eskiden Bay Bayındırlık Bakanlığı'nda birikmiş olan deneyim de bu AFAD'ın kurulmasından sonra kayboldu. Yani oradaki elemanlar dağıldı. Orası bir okul gibiydi eskiden. Şimdi bunlara evet e, e, e, Miktad'ın da belirttiği gibi AFAD zaten yeni bir yapılanmaya girdi. Aslında benim önerim eski düzene dönüp e, hiç değilse bu özellikle e, afet riskinin azaltılması ve arttırılmaması daha doğrusu uygulamalarını e, bakanlığın müktesine, bırakmak ve orada da yeniden bir teşkilatlanmaya gitmek. Dediğim gibi orası da çünkü bu konuyu ihmal eder bir şekilde gelişti. O bakımdan Miktar'ın bu uyarısı çok önemli diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler hocam. Yani eskiye dönüş derken Bayındırlık Bakanlığı dönemini mi kastediyoruz yoksa bu AFAD'daki değişiklik son yeni bir değişiklik. Ben ben evet yani e, e, es, eski bayındırık Bakanlığı'nın ya çevre Bakanlığı'nın eskiden bayındırık Bakanlığı'nı yaptığı görevleri. Yani afadın görevi aslında afet konusunda planlama ve müdahale hatta bunların koordinasyonu diye yola çıkıldı. Yani bizzat yapılması değil ülke çapında koordinasyonu diye şey oldu. Hadi şimdi onlar biraz daha merkezi hale geldiler ama yani özellikle planlama ve afet konularında şey olması, yoğunlaşması, risk azaltma konusunu özellikle yapısal sorunlarla ilgili sorunları Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yeniden o, o işi yapacak kadroları sistemi geliştirerek onların muhtesinde Yürümesinin doğru olacağı konusunda zaten e, bu işle uğraşan kişiler arasında bir konsensüs oluşmuş durumda. Evet, evet e, Miktat Hocam e, çok haklı olarak tabii aynı zamanda bu 13 Kasım günü e, Pazar günü İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör e, olayına da değindiniz ve o konuda da e, birkaç şey söylediniz. Son dakikalarımızda, son bir dört dakika içinde bu konuya ilişkin olarak da başka düşünceleriniz varsa paylaşabilir misiniz? Yani bu, bu tür bombalama olaylarında e, halkın ne yapması gerekiyor öncesinde? E, ne gibi tedbirler e, alınabilir? Veya da şimdi mesela e, İstiklal Caddesi'nden geçmek bile kolay değildi. Ancak böyle zikzak yaparak yürüyebildiğiniz e, bir noktadaydı. Şimdi birdenbire e, o e, yoğunlukta, e, nüfus yoğunluğu da azalmış vaziyette. Ama bir müddet sonra aynı olay tekrarlanacak. Gene çok kalabalık bir yer olacak. Aynı zamanda Tuistlerin çok ilgi gösterdiği bir yer. Hem oradaki e, işletmelerin, Alabileceği önlemler. Bir de enteresan mesela her tarafında polisin olduğu, sivil polislerin olduğu bir cadde burası. Ona rağmen bu olay göz göre göre ceryan etti. Öncesine ilişkin işte nasıl geldi, nasıl kondu falan filan onlara ilişkin şu anda konuşulan birçok senaryo var. Onlar da umarım önümüzdeki günlerde açıklanır, açıklığa kavuşur. Ama e, evet bu da bir afet. E, terör hareketlerinin yarattıkları da e, birer afet. O konuda e, neler söylemek istersiniz? Vallahi Ben bu Neighborhood Watch programını, yani yurt benzer benzer bir programı pilot bölge olarak İstiklal Caddesi'nde başlatılmasını öneririm. Bana soran olsa. Çünkü burası gerçekten en önemli, en riskli bölge. Öncelikle oradaki e, esnaf şeyi nedir o? Oradaki yani ocakta boyunca insanların böyle bir programa alınmasını öneririm yani pilot bölge olarak. Şüpheli kişi, şüpheli paket ve benzeri şeyleri görüp tanıma konusunda bunların eğitilmesi bence birinci öncelik olması lazım. Ama bunu kime nasıl anlatırız bilemiyorum Gülen abi. Evet. Evet, doğru. Ee, aslında bu e, tabii ki tatbikat adı altında yapılan e, alıştırma, e, senin tanımınla e, çök, kapan, tutun alıştırması e, sonucunda anladığım kadarıyla birçok e, kurumdan, kuruluştan e, raporlar e, çıkacak. E, dilerim bunları e, kamuoyuyla da paylaşıl e, paylaşırlar. E, evet. Çünkü e, senin konuşma içinde de belirttiğin gibi e, her şeyi başarıyla yapıyoruz falan da işte bu çok güzel bir örnek e, buradaki başarısızlıkları ve bir sonrakinde yapılması gerekenleri ifade eden raporların kamuoyuyla paylaşılmasının çok büyük bir yararı olacaktır diye düşünüyorum doğrusu Evet programımızın sonuna geldik Aziz şahsa'da personelin sürekliliğinin olmamasının önemli bir eksiklik olduğunu belirtiyor özel güvenlikçilere eğitmenin son derece önemli olduğunu vurguluyor İstiklal Caddesi ve benzeri alanlarda mekanlarda Evet Bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz Miktat Hocam. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın ve destek verdiğin için. Sağ olasın. Siz de sağ olun. Faydalı. Evet. Evet. Yeni bir 6 programında görüşmek dileğiyle diyelim ve bugünkü programı burada kapatalım. Sağ ol Miktat Hocam. Hoş Hoşça hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşçakalın. İyi günler kaç